Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız 95.0'dayız. Kalmışta güreşiyoruz. Ee, yeni bir pazartesi herkese iyi bayramlar diliyorum bu arada evet umutlu, şenlikli değil mi barışçıl Barışçı. kandasız, cinayetsiz umarım kansız Kansız bir bayram etkisi. dileriz, dileriz. dileriz. Ee, <gülüyor> efendim sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım kanusta güreş gmail adresimiz var kanusta güreş twitter adresimiz var kanusta güreş instagram adresimiz var aynı zamanda E aynı zamanda podcast kanallarının tamamında mevcut olduğumuzu söyleyelim. Geçmiş programlarımıza ulaşmak isteyenler tüm podcast kanallarından ulaşabilirler. Bu haftaki dinleyicimiz, destekçi dinleyicimiz sevgili Hava Hazere'de teşekkürlerimizi iletelim. Kendisi sıkı bir dinleyici. Evet. Sadece bizi değil, açık radyonun evet. birçok programı. Evet. Bir açık radyo sever, tam bir açık radyo sever. Evet. Tam, açık tam bir açık sever. severim. <gülüyor> evet, çok güzel takip eder. Selamlarımızı iletelim gelsin. Evet. Sağ olsun. Efendim, e, nerede kaldığımızı e, anımsatmış olayım. Malum eşyalarla ilgili sözcüklerden bahsedeceğiz. Mutfağa bir girdik çıkamadık Keremciğimle. E, mutfak eşyalarının bir kısmını bitirdik. E, şimdi kap kacaktan bu kazan, e, tencere, işte e, sahan, sahan, hava kelimelerine girdik. Hava. Vok tava, evet. Kuşahane. <gülüyor> etimoloji ve e, anlamla ilgili e, bir şeyler söyledik. Yarıda kaldı aslında. Ben çok küçük bir hatırlatmayla da başlamış olayım. Çünkü tam programın e, sonuna denk geldi. E, aralarındaki farkları çok e, kısaca söylemek gerekirse, Türk kurumu sözlüğünden, kazan daha çok biçimsel olarak büyüklüğüyle e, ayrılıyor. Tabii diğerlerinden çok miktarda yemek pişirmek için kullanılan e, bir Araç. Kuşhane aslında daha çok kuş eti pişirmek için kullanılıyormuş zamanında. O yüzden ismi kuşhane ama yayvan küçük tencerelere de kuşhane deniyor. da yine küçük bir kap, içinde yemek ısıtılan ve e, derinliği çok olmayan metal bir kap oluyor. E, tavanın en belirgin özelliği uzun bir sapı olması. Çünkü daha çok kızartma işlerinde kullanıldığından yakmaması için kızartmayı yapan kişiyi bir hatırlatmış oldum ben ayrımları e, güveçten bahsedelim. E, güveçte bahsedelim yemek pişirmeye mahsus sıcağı geniş ağızlı toprak kaplara verilen bir isim zaten bu kaplarda yapılan e, pek çok yemeğe de güveç deniyor şu güveci bu güveci mantar güveç işte et sote güveç falan evet, falan doğru. tencerede kalmış olduk aslında güvecin istersen ben bir Aa, tabii. etimolojisine bir bakayım sonra tencereye devam ederiz tamam. çünkü genelde harf sırasına göre gidiyoruz bir de sevgili dinleyenler arada hani böyle mutfak geniş tabii birçok alet edevat var ee, bazen aklımızdan çıkabiliyor ee, keza güveç de öyle oldu o yüzden güvecin şimdi etimolojisine bakıyorum eski Türkçe küdeç yani pişmiş topraktan yapılan yemek kabı sözcüğünden evrilmiştir diyor, diyor Nişanyan ee, bu sözcük de eski Türkçe küd beklemek fiilinden eski Türkçe gaç ekiyle türetilmiştir demiş. Evet. Ek açıklama getirmiş kendisi. İşte Kashgarlin'in aktarımı doğruysa diyor. Bekletme kabı anlamındadır. Türkiye Türkçesi gü beklemek fiili 15. yüzyıla de sıklıkla kullanılmış. Evet. Gü gü. G ü Y. Y Y. evet. Beklemek evet. 15. yüzyıla kadar da kullanılmış. Hatta bu kelime de Bu şeyde çok gördüm yemek yani mutfak aletlerinde çok var. Balkan dillerine de aynen geçiyor bazı kelimeler. Güveç de bu kelimelerden Hı -hı. bir tanesi Slav dillerinin işte Balkan dillerine de geçiyor budur efendim bendeki güveç açıklaması Güzelmiş. beğendiniz mi? beğendim efendim iyi peki iyi bayramlar o zaman <gülüyor> evet. Ee, bayramda bayramda güveç güveç güveç, evet bayramda güveç yiyeceğiz yap da yiyelim canım nedir yani ee, yaparım olur <gülüyor> e, güveç... var mı evde güveç? şöyle güveç kabında Ben yoğurt yapıyorum. Güveç kabuğunda sütlaç da çok ucağım. Çok doğru. Evet. Fırın sütlece bayılırım. Ben de. Yanık olmasını tercih ben ederim. Ben de. Değilse geliyorlar yanığını isterim. Evet. Ben doğru en mi? yanık kısmını seçtim. seçerim. Aa, ay, evet. Fındık Seninle... severmişim mi? Fındık hiç sevmem. Fındığı ben uydurmuyorum. Ceviz pahalı olduğu için bence fındık koyuyorlar diye. De. Yok canım bence de son derece uyumlu yani. Yok, yok ceviz ceviz bence. Öyle mi diyorsun? Bence ben ben ceviz, fındıkçıyım. Cevizin olmadığı yerde fındığa Abdurrahman Çelebi derler falan diyerek bizi iyice bayramlar. <gülüyor> Bayramımız neşeli geçsin diyerekten. Evet. Güveçli yoğurt yapıyorum. evet yani. Onu tamamlamış olayım ve tencereye geçiyoruz. Efendim Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı içinde yemek pişirilen kapaklı genellikle metal kap. E, İsmet Zeki Eyvon'la baktığımızda etimolojisine e, Farsça... Tengere'nin e, Arapça'ya geçtiğini, Arapça'da da çünkü Tancara diye bir sözcük var bizim tenceremizle aynı anlamda. Şöyle bir e, geçiş olduğunu söylemiş İsmet Sekeyi Boğulu. Ten Tengire, Tencire olmuş, sonra Tancara olmuş, sonra da Tancara olmuş Arapça'da. Ar Arapça'da aynı zamanda bu tencere sözcüğünü karşılayan Kıdr ve Hallah sözcükleri de kullanılıyormuş. Ümmüş. Metimoloji ile ilgili çalışmalar yapanların hep böyle farklı farklı açılardan bakması var, araştırmaları var. Nişanyan'da Hepsine farklı. saygı duyuyoruz tabii. de açıklama Nişanya'nın Arapça ve Farsça Tancira veya Tangire yani bakır pişirme kabı sözcüğünden alıntıdır diyor. Bu sözcük Arapça nakara yani bakırmış oydu, oydu çekişte şekil verdi fiilden türetilmiş olabilir diyor. Hı, ancak artıklı. bu evet ancak bu kesin değildir diyor. Bu fiil Aramice, Süryanice, nakar, taş, metal yani çekişle şekil verdi sözcüğü ile eş kökenlidir demiş efendim. Ek açıklama getirmiş Nişanyan. Arapça veya Aramice kökenli olup bu dillerde kayda geçmemiş bir sözcüğün Farsça biçiminden Türkçe'ye alınmıştır demiş. İlginç hmm. bir dönüşüm olmuş. Öbür açıklamalar bana mantıklı geldi evet. gayet. Biraz da kazan gibi. Kazan da öyleydi ya hani bu kaz kökü içi kazılmış oyulmuş nesneden evet, kazana evet, burada da ya da işte metale vurarak yapma bilgisi hepsi uygun geliyor. Evet e, en son tabii gene bir tava çeşidi ama son zamanlarda e, çok e, kullanılır oldu bazı mutfaklarda en azından wok tava. <gülüyor> e, bu biraz Çin mutfağından geliyor. Yani e, bu W-O-K-K -K şeklinde bir wok. E, aynı zamanda yani arada bir H de var e, wok tava şeklinde de geçiyor şöyle bir tanımlama var. Özellikle Çin yemeklerini yakma konusunda kolaylık sağlayan geniş ve çukur kap harlı ateşte yemeğin dibinin tutmamasını e, sağlıyor. O yüzden böyle özel bir yapısı var. E, son zamanlarda Batı mutfağında da yaygın olarak kullanılıyor. Evet. Biz de evimize bir tane aldık. Aldınız mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kişisel bilgiler. Gerçekten o bir şey yarıyor mu? E, evet. Gerçekten harlı ateşte aniden yakmıyor. E, Hem içi de pişiyor hem dışı pişiyor. Kısa süreli biraz diri diri pişirme de işe yarıyor. Maşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. İlk anlamlar ve etimolojiler böylece bitti. Aslında e, ilk, ilk anlamlarına yakın e, yan anlamlarıyla devam edeceğiz herhalde. Evet. Hazana bakalım istersen. Bakalım. Devam edelim. Ben Kuba 6 Vügat'tan bakıyorum. Bu kelime de ya, yine Fartça'ya, Slav dillerine de geçmiş aynı şekilde. Kazgan'dan. İşte kazan olarak evrilmiş ve Farsçıya ve Slav dillerinde geçmiş olduğunu bahsetmiş Kulbe Altırlı Gak'ta. E, buhar makinelerinde suyun kaynatıldığı basınca dayanıklık kapmış aynı zamanda kazan. Doğru. Kaloriferlerde suyu ısıtmak için içinde kömür ve bunun gibi yakılan bir çeşit soba da tabii bildiğim gibi kazan diye de kullanılıyor. Doğru kalorifer kazan deniyor zaten. Hı, evet kalorifer kazanı deniliyor. Kazan kaldırmak diye bir deyim var. Bunun tarihsel bir kökeni var. Yeniçerilerin ocaktaki yemek kazanını isyan ettiklerinin belirtisi olarak kaldırıp at meydanı veya et meydanına götürmeleri hakkında kullanılan ve Yeniçeriler için isyan etmek baş kaldırmak anlamına gelen söylemişmiş efendim. Kazan kulpu diye bir kullanım var Var mı teyide bilmiyorum ama bu Yok. çok ilginç bir şey. Yok. <gülüyor> i̇şte çok rastıklı karakaş için söylenilmiş. Ha, çok rastık sürmüştür evet, yani. Evet rastık sürmüş ama çok çok sürmüş. Demek ki Ve kara kutu demek ki sürmüş ki kazan kulpu denilmiş efendim. Vay çok komikmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim evet. rastlık mı kaldı dermişim ama rastlığın <gülüyor> yerine daha onlarca yeni makyaj ürünü çıkıyor. Devam et istersen kazanı. Ediğim kazanda hep senin söylediklerin bende de var o yüzden hiç tekrarlamıyorum. E, sadece yani bu ister yemek ister kalorifer kazanı kaynatmanın artık bugünlerde maliye olarak çok güç olduğunu düşündüm ben e, anlamlara bakarken. Evet. böyle bir parantez açarak seninkine ilaveten ne var? Tabii ki Yeniçerilerin kazan kaldırmasına paralel olarak ikinci bir mecazda da yöneticiye karşı ayaklanmaya ya da isyan etmeye de tabii, tabii. verilen bir isyan. Ya isyan kazan kaynatmak, kaldırmak. kaldırmak. Kaldırmak affedersin. Kullanılıyor epey Doğru. Ee, yine gene Türk Dil Kurumu sözlüğünde kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz diye bir deyimde verilmiş. Hiçbir iş karşılıksız olmaz manasına geliyor. Ee, hani biraz açayı oynamaza benzettim ben. Ee, mesela şeyde farklı bir şey var Kubalti Lugat'ta. Kazanım kaynarken, maymunum oynarken varlıklı durumda ve her şey yolundayken, tencerem kaynarken gibi bir anlam var. Öyle bir manata bende Ömer e, Asım Aksoy'da var. E, aslında bunun devamı gibi. Yani burada kazan kaynamıyor, maymun oynamıyor, öbüründe de kaynıyor ve oynuyor. Her evet. şey yolunda yani doğru evet. Sonra Türkli kurumu sözlüğünde şey var bu çok iyi bildiğimiz tabii işte hani falanca yer kazan. İşte feş kişi Kepçe Hı, işte evet. e, İstanbul kazan Kerem Kepçe diyelim Hı. burada e, Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir kimsenin e, bir yeri iyi araştırdığını anlatan bir ifadedir denmiş e, ben e, biraz şaşırdım tam olarak böyle bilmiyordum çünkü ben böyle gezmedik yer bırakmamak e, çok iyi bilmek çok fazla gezmek gibi de değerlendiriyordum şaşırdım. o yüzden hemen Ömer Asım baktığımda orada da o yeri bucak bucak araştırdım Aramak manasında karşımıza hmm. çıktı. İkisin de kapsıyor aslında. Hem geziyorsun hem araştırıyorsun. Evet. evet çok ilginçmiş. Böyle. Kazan-ı Şerif diye bir şey var. Yine bu Yeniçeri tarihsel bir şey. Yeniçeri Ocağı'nın Yeniçerilerce kutsal sayılan kazanma kazan-ı Şerif demiş hmm. efendim. Niye kutsal? Hani kar karınları doyduğu için mi yoksa o özel bir kazan mıymış? E, karınları doyduğun <gülüyor> için muhtemelen yani Temel. işte. İstersen bir şarkı nasıl verelim? istemiyorum Kerem. İstemiyse <gülüyor> tamam peki vermeyelim. <gülüyor> Çünkü kazanla ilgili son bir şey kaldı Türkiye Kurumu'nda. Birinin bilinden bahsedildiği zaman kazanı kapalı kaynamak diye bir ifade de varmış. Bu iç yüzü bilinmemek anlamına geliyormuş. Daha tekrar da mısın? Kazanı kapalı kaynamak. Yani hmm. kapağı var içinde ne var anlamıyorsun hmm. şeklinde. Vay vay vay vay o zaman kardeş türkülerden gelsin. Gelsin. Ne geliyor? Efendim, tencere, tava havası geliyor her zamanı da uygun bir parça olarak Dinleyelim dinliyoruz efendim. Efendim Türk Dil Kurumunda sözcüklerin asıl manalarına bağlı ikinci anlamlarından bahsediyorduk. Kazanı bitirdik. Aslında harf sırasına göre sahan var. Ben de sahan'da öyle ikinci bir anlam yok. O yüzden sahan köftesi varmış. Sana aktarayım. Sahanda hafif yağda kızardıktan sonra domates, biber, kimyon, biber. Birçok şey katılarak e, konarak pişirilen köfte yemeğimiz sağan köftesi doğru doğru evet, evet. tava o zaman buyumuz e, tavanın ikincil anlamı e, o kapta e, pişmiş olan yemek yani ciğer tavası deniyor mesela balık tavası deniyor şeklinde e, bir başka mana e, maden eritilen e, saplı pota Evet. bu Yani kurşun tavası mesela. Evet. Böyle bir yan anlam aslında tavanın şeklinden yola çıkarak bulunmuş gene. Bir başka manası kireç karıştırılan tekneye de tava deniyor. Evet. E, denizcilikte gemilerde borda iskelesinin alt başındaki sahanlığa da tava deniyor. Evet. Ve fide yetiştirmek için ayrılmış e, bölümlere bu her birine e, tava e, deniyor. Böyle bir anlamı da var. Yan anlam kadar olarak... Tuzlalarda deniz suyunun çekildiği evleklerden her biri bir gibi bir anlamı var. Sonra ipek kozalarının çözülmek üzere içine atıldığı sıcak su dolu madeni kapta tavaymış efendim. Hmm. E, Tavayla ilgili bunlar var bende ikinci anlam olarak. Evet, tencereye geçiyoruz. E, tencerede de birkaç deyime yer vermiş Türkli Kurumu sözlüğü. Tenceresi kaynamak, geçimleri az çok yerinde olmak manasında zaten adı üstünde gibi biraz. Demin e, Kerem'in söylediği tenceresi kaynar maymuna oynarken de geçim yolunda keyfi yerinde manasına geliyor. Ben de bu kadar. Ten tenceresinde pişirip kapağında yemek diye bir şey var. Unutmuşumdur. Evet, deyimler i̇şte, sözlüğünde var. Evet, tutumlu bir hayat sürmek. En basit şartlarla yetinmek için bu kelime eylenmiş efendim. Bu da güzelmiş değil mi? Güzel. Tenceresinde pişirip kapağında yemek. Güzel. Evet ikinci anlamda bunlar var bende. O zaman ben deyimlere geçeyim. Ee, her zaman kullandığımız Ömer Asım Aksoy'un inkılaptan basılmış önce deyimler sonra atasözleri sözlüğünden ee, birkaç seçki. Ee, bu çok bilinen bir şey tabii. Tencere dibin kara, ee, beni, seninki Sevgili benden ben. kara. Ee, anlamı da e, başkasında kusurlar, ayıplar görüp e, ama kendisinde daha fazlası olan kişiye söylenen bir şey bu aslında. E, tencere tava, herkesde bir hava evet. e, sözü. Bu da düşünce birliği yok, herkes kendi bildiğini yapıyor manasına geliyor. E, gene çok kullanılan tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. E, o da değersiz bir kişi, öteki de işte birbirlerini bulmuşlar, yakışmışlar birbirine manasına geliyor. E, bu kadar değersizliğin ağır e, bastığını ben e, bilmiyordum demeyeyim de bir olumsuzlama var aslında da yani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuşta illa değersizlik manası eee şeklinde kullanılmıyordu günlük yaşantıda bazen. Bir birbirlerine pek de ama benziyorlar. Umutsuzluk vardır yani. Yani çok pozitif bir şey değil gibi ama değersiz bayağı bir negatif bir kelime. E, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Evet, bütünüyle değersizlik ifade ediyormuş yani. Evet. Atasözüne geçiyoruz. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Duymamıştım ben, ben bunu. Ben de duymadım. E, i̇çin için büyüyen bir olay, bir duygu çok geçmeden patlak verir. Hı, aslında, e, efendim Kazanmayanım kazanı kaynamaz. Çok adı üstünde. Evet. E, bir diğer sözde e, bunu aslında bir çömlek şekliyle çömleği incelerken görmüştük. Tencere demiş dibim altın, kaşık demiş ben neredeyim? Biz bunun çömlek demiş dibim altın, kepçe demiş girdim çıktım ya da girdim gördüm versiyonundan bahsetmiştik. Sonuçta iç yüzünü bilen bir kişiye karşı kusurlarını gizleyen ya da kendini öven kişi günüş duruma düşer manasına geliyor. Evet. Biz senin ne olduğunu biliriz manalı bir şey. Ve Kemal Ateş'in saklı sözlüğünde de iki değiş var. Biri kazan eniye. Bu çok hoşuma gitti. Kazanın küçüğüne kazan en deniyormuş. En iyi evet. Efendim evet. Ve e, yılanların öcünde bir cümle örneği var. Kazanın eniğinde iyinde bişürdüm bulgur aşını diyor kahraman. Bir de tava pişesi var. Bu da mayalı hamur ve kıyma ile tavada kızartılarak, kızartılarak yapılan böreğin adıymış tava pişesi. Evet güzelmiş. <gülüyor> ne çok şey öğrettik bugün öğrendik daha doğrusu. Evet öğrendik öğrettik. Evet. E, ben de argo sözlüklerine bakayım o zaman Ee, asker Argus Sözü Filiz Bingölçen'in kazan yoklaması diye bir başlık var. Burada bir bölükte yapılan genel yoklamaya kazan yoklaması denilmiş. Hmm, o bölük kazan oluyor yani. Evet ee, kazanı, kazanı şerif çarpsın yine bu açıklamasını vermiştik. Yeniçeri Ocağı'nda yemeğin yapıldığı büyük kazanlar kutsal sayılır demiştim. Bu nedenle de yeminler de onun üzerine yapılmış. İşte kazan-ı şerif çarpsın gibilerinde. dediğimde. Ekmek Kur'an çarpsın. Evet. Yeni çerice versin. Yeni mi? çerice versin <gülüyor> doğru diyorsun. Ee, yine futbol argosu sözlüğü Filiz gölçenin sahanda kartal kızartma diye bir başlık var. E, Beşiktaş'ı yenmek mi? <gülüyor> evet ama. Öyle miymiş? Hikayesi var. 2004 yılında oynanan Beşiktaş'ın 5 kırmızı kart görerek 6 kişi kaldığı ve maçın normal süresi bitirilemediğinden işte 0-4 hükmen yenik sayıldığı Beşiktaş Samsun Spor maçı için alay yolu olarak kullanılmıştır. Ha. Sağında kartal kızartmışlar. <gülüyor> ee, kadın Argosu sözü var yine Filiz Bingölçenin. Filiz Bingölçede değil mi? Asker Argosu Sözlüğü, evet. futbol Argosu Sözlüğü. Evet, yani sırf Kadın Argosu Osmanlı değil böyle. Osmanlı e, Çok iyi. Epey bir çalışkan. Evet. Kazanına fare düşürmek var. Bu da hamile kalmakmış. Yine yine geldik tenceresi, tenceresi kaynar maymunu oynara. Son olarak da bunu açıklayayım bari. Ama burada bambaşka bir açıklama var o yüzden Aa, aldım. Öyle mi? Özellikle evlilikte yemek ve cinsel ilişkinin birbirine bağlı olduğunu anlatmak için söylenirmiş. Ha. Ayrıca erkeklerin e, yemek ve cinsellik dışında bir şey düşünmediklerini belirtmek için <gülüyor> de Kullanılırmış. <gülüyor> Tenceresi kaynasın da, maymun oynasın da. Maymun hikayesini evet <gülüyor> tabii yeni bir açıklamayla genişletmiş olduk. Evet. Bu kadar mı efendim? Evet bu kadar. Zaten program sonunda da geldik. Geldik. O zaman sevgili Havva Hazer'e buradan bir kere daha selam yolluyor. Herkese bayramın son günlerinde güzel, keyifli zamanlar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. İyi günler, iyi haftalar.